إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يبرل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أقفة قاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 Hama بعد. Fakat aslagal hadis kitab Allah bixir alhedi hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sallam. Vacher alumur muhdestesi ha ve kula muhdesten bidge ve kula bidgeten zalalet ve arkadaşlar yine hep beraber burada Şeyhul İslam, Ahmed Ibn Abdul Tevhid Alli bu çok değerli eserini şahit etmeye devam ediyoruz. Bu dersimizden önce en son olarak geçen hafta yani geçen hafta ne işlemiştik arkadaşlar? İşlediğimiz konu neydi? Tevhidi gerçekleştiren kimsenin hesapsız ve azapsız cennete girişti. Tevhidi gerçekleştiren kimsenin cennete <gülüyor> hesapsız ve azap görmeden cennete gireceği babı. Bu hafta tevhidi gerçekleştirmekle alakalı bazı şeylere değindik. Bir insan neleri yaparsa, ne, neleri yerine getirir, neleri yerine getirirse tevhidi gerçekleştirmiş kabul edilir. Evet, dur, hocam. İmadet Genel mi? olarak kural söyledik. Hayır, evet, hatırlayan Bir insan ne yaparsa hangi mechehlerde Tevhidi hangi yönlerde bir şeyler yaparsa ki tevhidi gerçekleştirmiş olur. Büyük şirkten ve küçük şirkten sakınması gerekiyor. Evet. Büyük şirkten, küçük şirkten ve günahlardan, günahlardan, günahlardan ne yapacak? Sakınması gerekecek. Bunun hükmü ney? Vacip. Vacip. Yani farz. Tevhidin aslı bu. Yani büyük şirkten, küçük şirkten insanın hele de büyük şirkten kaçınması tevhidin neyinden? Aslından. Esasından. Evet. Evet. evet. evet bu Hollanda'daki arkadaşlar herhalde dinleyenler bizi Ebu Enes e, ismiyle onlara soralım, oradaki arkadaşlara soralım bu vacip olan kısmıydı Evet, yani kişinin gerçekleştirilmesi vacip olan kısım, bölüm ikinci bölüm ise arkadaşlar Hollanda'daki arkadaşlar bize cevap verebilecekler mi? mikrofonu alıp verebilirsiniz cevap Neyse önemli değil. Oradan bir ses daha çıkmıyor herhalde. İkincisi neydi arkadaşlar? Neydi? olan. olan yani kişinin gerçekleştirmesi mustahap olan hususlar vardı. Bunlar Hı. neydi? Tekay. başkasından. Yani kişinin başkasından kendisine rukiye yapmasını istemesi nedir? Yani e, normalde yapmasında bir beyz olmayan bir ameldir. Ancak tevidi gerçekleştirme adına bazı hususlar vardır ki bunlar dinde yasaklı olmamasına rağmen kişi bunları yaptığı zaman nelerden ayrı olur? Çok büyük mükafatdan ayrı olur. İşte mesela kişinin rukiye talebinde bulunmaması gibi bir hususu yerine getirmesi, bunu tehlike etmiş olması o kişiye neyi karşılık olarak getirir, neyi mükafat olarak verir? Cennete hesapsız, ve sorgusuz, azapsız e, girecek olan yetmiş bin kişiler olmasına ne var? Sebep olur. Ee, burada böyle Frayhullah e, bizlere İbrahim Aleyhisselam'ın bir ümmet olduğunu, tek başına bir ümmet olduğunu ifade eden ayeti zikretmişti, getirmişti. Bu ayet, e, bu ayetin babla ne alakası var Mustafa? İnna İbrahim kane ümmeten kane ten lillahi hani fal Evet. Evet bu ayetin kitapta tevhidin bu, ba bu, bu bakla şu anda bulunmuş olduğunuz için hatta şerletmiş olduğunuz bakla İl ilişkisi ney? Yani bu burada niye bunu zikretmiş? <gülüyor> evet tegayet bu ayetin bakla ilişkisi ney? <gülüyor> tamam ney bu ayet Değmit. Değmit yani yani İbrahim Aleyhisselam tevhidi gerçekleştiren bir insan olarak, bir peygamber olarak e, ne yapmıştır? Tevhidi gerçekleştirdiğinden dolayı bu babın içermiş olduğu hükmü hak etmiş bir insandır, değil mi? Bir peygamberdir. Dedik ki İbrahim bir ümmetti. Bununla, bunun manası ne Ömer? Manası din, şey, imam önden olması. Yani bunun manası ümmet kelimesi Arapça, yani Kur'an-ı Kerim'de birçok manalarda kullanılır. Kullandığı manadan bir tanesi de nedir? İmam. Örnek. İmam. Sizler için neydi? İmam. İmamdı. Örnekti. Kâniten lillah. Allah için kanittir. Ne demek bu sözde ki kânit? Evet. Hazır. Çokça ibadet. Evet. Devamla ibadet eden, <gülüyor> itaatte sürekli olan, çokça itaat eden demek. Hanif neydi İsmail ağabey? Tevhid, tevhid, tevhid üzerinde olan Şirk'ten meyreden, şirk'ten yüzünü çeviren, şirk'ten uzak olan demek. Ve bunların bir sonucu olarak neydi? Ayetinde ağabey burada dedi ki وَلَمْ müşriklerden مِنَ الْمُشْرِكِينَ Muşriklerden de değildi. Sonra Muallif Rahimahullah e, bizlere Said İbn-i e, Cübeyr ile Husayn ibn Abdurrahman Bu iki kişi sahabeden mi, tabiinden mi Mehmet? Tabiinden. Bu iki tabiinin arasında geçen bir olayı aktaran, olayın yaşandığı bir eser bizlere naklediyor. Neydi bu eser? Ruki hadisi. Evet, Ruki hadisi ile alakalı. Nedir bu olay? Bir tanesi, bir yerinden Ruki istiyor. Ruki istememesini daha fazla bir bekledim. Nasıl oldu bu olay? Evet. Evet. Mustafa, Mustafa. Sen söyle. Evet. Ne diyor Said İbn Cübeyir? Ne diyor Said İbn Cübeyir? Dün diyor kayan bir yıldız vardı. Bunu dünkü kayan yıldızı kim gördü? <gülüyor> diye soruyor Said İbn Cübeyir. Evet. Said İbn Abdurrahman ne diyor? Ben gördüm. Ancak ben namazda değildim. Namazda, değildim yani. namazda da e, değildim. Bir haşere beni sokmuştu. Yani beni ne yapmıştı? Bir haşere sokmuştu yani. Ondan <gülüyor> dolayı uykum, kaçmıştım. Sonra, Kazım? Sonra ben de diyor, uykuya ıı, yaptım diyor. Hı -hı. Ona, Abdurrahman, Hüseyin bin Abdurrahman diyor, buna seni, meyleden neydi, niye yaptın bunu? Saydıkmışım beni. Niye yaptın diyor diyor. Saydıkmışım diyor. Niye yaptın bu ülkeyi, evet. O da işte, ıı, Hadis olduğunu söylüyor, bunlara ilgili delil olduğunu söylüyor. Evet, Şahbin'in bize rivayet ettiği hadise göre diyor. Evet, evet o da diyor ki, bildiği eden ne güzel bir iş yaptı. Neydi o hadis? De, neydi o hadis? Evet. Haşer'in ilan sokmasıdır, kendisi hükümetin daha önemli değil. Mazhar ve zehir için. Mazhar'in en faydalı olduğu e, alan, söz değmesi ve böcek şey. sokmasıdır. Böyle <gülüyor> bir hadis rivayet ediyor. O, o ne diyor? Said ibn ne diyor bu hadisi duyunca, Hüseyin ibn-i Abdürahman'dan Biliyle amel eden ve güzel bir şey evet. Şimdi Şimdi ile eden, Biliyle, duyduğuyla amel eden ve güzel bir şey yapmıştır. Senin bu yaptığın bir beys yok. Ancak? Ancak ben e, e, İbn-i Abbas radiyallahu anh'dan işittim ki evet. e, cennete hesapsız girecek, hesapsız ve azapsız girecek insanlar olacak. Bunlar kendilerinden hukukya talebi istemeyenler. Evet dağlama yapmayanlar, uğursuzluğa inanmayanlar ve yalnız Allah'a tevkül edenlerdir diye hadisi diye çekiyor. Ben evet. hadisi uzunca zikrediyorum. Hadis biliyorsunuz uzunca... Evet, bu da neyi gösteriyor bu tekrar? Yani siz ne yapmamışsınız? Tekrar etmemişsiniz dersinizi, ee, çalışmamışsınız. Evet. Tabi bir talepesi olmak için ciddi olmak lazım. Var mı ezberleyen, bu babı ezberleyen var mı? Var mı? Sen kadir ezberledin mi Kadir Kader ezberledim. Tekrar ezberledi dedi biliyorum. Hadi sen ezberledin hadi sen. Hadi sen bana ezber ezme oku. Evet arkadaşlar. Bugünkü bağımızın başlığı Babun el havfu min şirk Şirkten korkma babu. Şirkten korkmanın gerekliliği babu. İttikak ederseniz Arkadaşlar müellif rahimahullah Bu baptan Önce bize hangi bab anlattı? Tevhidi Gerçekleştiren ne yapar? Azapsız ve hesapsız cennete girer. Bu bapta ise Bu bapta ise bize Şirkten Korkmanın gerekliliğini anlatacak. Bu bapta Bir önceki babın ilişkisi, diyor ki alimler Tevhidi gerçekleştiren kişi az önce açıkladığımız ve geçen hafta tafsiriyle açıkladığımız üzere tevhidi tahkik eden, tevhidi gerçekleştiren kimse bunun bir lazımı olarak, bunun bir gereği olarak da ne var? Allah'tan Allah'a ortak koşmaktan, şirke düşmekten şiddetle kaçınır ve korkar. Yani bir allif Rahim allah bize iki tane önemli bir başlık sunuyor gözümüzün önüne. Diyor ki Tevhidi gerçekleştiren kimsenin cennete sorgusuz ve azapsız girme babı peşikten konma babı bu iki vaptan sonra sanki diyor ki işte bu iki vaptan sonra kitapta zikredeceğim kitapta ifade edeceğim her şey bu iki konuyla alakalı olacak yani sana ben bu kitapta tevhidi nasıl gerçekleştirebileceğini peşikten nasıl sakınmam gerektiğini ne yapacağım anlatacağım açıklayacağım işte, Mü'alif Rəhim Allah diyor ki, bununla ilgili olarak Ve Allah Azza ve Allah şöyle buyurmuştur: "İnnâ Allah la yâfıru an yâfırak bi". Şüphesiz Allah kendisine şirk koşulmasını, ortak koşulmasını ne yapmaz? bağışlamaz, bağışlamaz affetmez. Bu ayetin üzerinde biraz duralım arkadaşlar. Bu da Arapça kural olarak, Arap dilinde, Arap lügatında şöyle bir kural vardır. En edatı geldiğinde ve kendinden sonra fiilin muzari geldiğinde, şimdi zaman geldiğinde en raken diye ifade ettiğimiz, Arapça olarak ifade ettiğimiz bu kelime maslardır. Yani Allah Teala ne yapmaz? Kendisine ortak koşunulmasını affetmez. Ortak koşunulmasını affetmez. Buradaki ortak koşunulma ifadesi hem işrak ifadesi bazı alimler tarafından genel manada kabul edilmiş. Hem büyük günahları içerdiği hem de hem büyük şirki hem de küçük şirki içerdiği ne yapılmış? İfade edilmiş. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Yani cumhur alimlerin çoğu alimlerin çoğu bu ayette allah Teala'nın bağışlamadığı şirk, allah Teala'nın affetmediği şirk olarak ifade edilen şirkin hangi şirk olduğunu söylüyor? Bir şirk olduğunu söylüyor. Bir şirk olduğunu söylüyor. Dikkat edin. Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Alimlerin çoğu bu ayetteki şirk koşulma ifadesinin ifadesinden kastın, maksadın, muradın Hangisi olduğunu söylüyor? Büyük, büyük şirk olduğunu söylüyor. Ancak bazı alimler var ki Mehmet, bazı alimler var ki, kim gibi? Muhammed ibni Abdülrahab gibi, Muhammed <gülüyor> ibni Abdülrahab gibi, ve Şeyhülislam ünlü teymiyenin de böyle söylediğini ifade eden bazı alimler var. Yani bu görüşü ona nispet eden alimler var. Buradaki Allah-u Teala'nın affetmediği şirk kelimesinin hem büyük şirki hem de küçük şirki, hem büyük şirki, hem de küçük şirki kapsadığını ne görüyorlar? Söylüyor. Çünkü diyor ki en edatı. Ve ondan sonra gelen fiil-i muzari şimdiki zaman bir araya geldiğinde bu ne ifade eder? Mastardır Rabçada. E bu mastar umum ifade eder. Yani hem Hep bir var. şirki kapsar, hem küçük şirki kapsar, hem de gizli şirki kapsar. kapsar. Peki bu gö yani buna göre ne, ne, ne diyorlar bunlar? Diyor ki alimler bu görüşe göre yani müellifin de görüşü bu. Dikkat ederseniz ne dedik müellifin görüşü? Bu ayetteki allah Teala'nın affetmediği şirk ifadesinin manası hem büyük şirk, hem küçük, hem küçük şirk. Hem yani insan büyük şirkten öyle sakınacak, öyle korkacak ki ondan korktuğu gibi aynı şekilde küçük şirkten de ne yapacak? Korkacak, korkacak sakınacak. Ve Elif dikkat ederseniz, başlık olarak ne dedi bize? Şirkten endişe duymak, korkma. Şirkten endişe duyup korkma babı. Yani bizler sadece büyük şirkten değil büyük şirkle birlikte küçük şirk. Mesela ne gibi? Riyan. Mesela. Mesela evet arkadaşlar. Şöyle örnek verelim. <gülüyor> Yunus tevi okuyunuz. Nus'ta takmak lazım. O Allah'ın Allah'ın adından, isminden başka bir isimle Yemin adla mi? ne yapmak? Yok, yok. Yemin etmek. Bunların hepsi nedir? <gülüyor> küçük şirk. İleride bunun tafsili gelecek. Ne zaman bunlar büyük şirk olur? Ne zaman bunlar Küçük şekiller ama asıl da bunlar nedir? Küçük, şirkti. küçük şirktir. Yani ehli sünnet alimleri, yani bir kısmı da bu ayeti bu şekilde açıklıyor. Diyor ki muahid olan, tevhid ehli olan insan büyük şekilden büyük şekilden büyük şeyin tüm türlerinden kaçındığı gibi, onun küçük olan kısmından da ne yapmalı? Kaçınmalı. Biraz sonra gelecek bu abdari ya mesela ne? Aleyhisselatü vesselam'ın ümmetim adına en endişe en duyduğum, en çok korktuğum şey ne duruyor? Küçük şekildir sorulunca ona ne demek küçük şey? deyince aleyhissalatü vesselam ne diyor? Riyadır diyor. Yani insanın kalbiyle hafif bir yönelişi, yani yardımın Allah'tan geleceğini bilmesine rağmen kalbi başka bir yere bağlayışı dahil öyle sakıncalı, öyle tehlikeli şeydir ki insan bundan da ne yapmalı? Kaçınmalı, korkmalı. Ama ulemanın cumhuru, alimlerin cumhuru, çoğunluğu bu ayetteki şirk koşulma ifadesinden maksadın ne olduğunu söylüyor? Büyük. büyük şirk. Çünkü büyük şirkin sahibini allah Teala kesinlikle affetmiyor. affetmiyor. Delilimiz bu ayet. اِنَّ Allah la يَغْفِرُوا en يُشْرَكَ allah Teala kendisi ortak koşulmayı yapmaz? Bağışlamaz. Bağışlamaz. Yani bir insan tövbe etmediği sürece, bir insan Allah'a ortak koşuyorsa eğer, hayatının bir döneminde Allah'a ortak koştuysa, bu bundan tövbe etmeyip bu şekilde öldüyse, Allah Teala bunun bu büyük şirkinini yapmayacak? Affetmeyecek. Ne zaman affeder? Tövbe ettiği zaman affeder. Peki küçük şirk, bir insan küçük şirk işlese, hayatında riya yapmış olsa, ya Allah tam başka birisinin adıyla yemin etmiş olsa, nazar boncuğu takmış olsa, muska takmış olsa ve bundan tövbe etmemiş halde bu şekil üzere ölmüş olsa, bunun bu işlemiş olduğu küçük şirk affolunur mu? Veya hükmü nedir? Allah'ın meşiyetine Allah kalmıştır? Allah'ın meşiyetine bağlıdır. Dilemesine bağlıdır. Allah dilerse affeder. Dilerse azap edip o şekilde ne yapar? Ya. Affeder. Tamam. Ne gibi aynı? Ne Dünağlar gibi? Gibi. Dünağlar gibi? Büyük günahlar gibi. Büyük günahları da şayet kişi tövbe etmediği takdirde kişi eğer tövbe etmezse ne olur? Bunun durumu, hükmü Allah'ın meşiyetine Allah bağlı olur. Allah'ın meşiyetine. Kalmıştır o şekilde Muhammed ediyor. Ama şayet tövbe ederse Allah Teala ne yapar? Tövbe Tövbeyi affeder. Zira Allah Teala ne buyuruyor? "Kul, ey Muhammed beki, ya ey nefislerine, ey kendilerine zulmetmiş kullarım la taqlatu min Allah. Allah teala ayet açıktı. Allah'ın rahmetinden ne buyuruyor? <gülüyor> ümit kesmeyin, yeyse kapılmayın la <gülüyor> taknetu min rahmetillah innallaha <gülüyor> yeğfiruz Allah cemial bütün günahları ne yapar? başlar şimdi önümüzde iki tane ayet var arkadaşlar bir ayette diyor ki allah Teala kendisine koşulmayı yapmaz? başlamaz bir ayette diyor ki Allah bütün günahları başlar bu iki ayet bu iki ayet birbirine zıt mıdır? değildir İlk okuduğumuz ayet, Allah-u Teala kendisine şirk koşulmayı bağışlamaz. <gülüyor> Asla kendisine ortak koşulmayı bağışlamaz ayeti. Kiminle ilgili? Tövbe <gülüyor> etmeyen ve bu gün üzerine İnna <gülüyor> <ölenler. gülüyor> Allah tüm dinaları affeder. Ayeti kiminle ilgili? <gülüyor> Tövbe edenlerle ilgili. Batta bulunan, İdi ayette inna ta Allah la ya inna r Allah la ya fi r an yüşrek bhi. Allah Teala kendisine şirk koşmanın abmas başlamaz mı? Ve mı yağfiro? Ne yapar? Bağışlar. Allah taala. Başlar. Başlar. Yağfiro. Mağdona zâlika. Bunun dışındaki, bundan ayrı. Yani şirkten ayrı şeyleri başlar. Limen yaşa dile diye. Bu ayette arkadaşlar. Bu ayetin bu bölümünde kimlere cevaplar? Kimlere bir red var? Ah, haricilere ne? ve muhtezililere. Çünkü hariciler büyük günah işleyen adamı ne yapıyorlar? Ebedi cehennemi hak etmiş olarak onun hakkında hüküm veriyorlar. Ama ayette diyor ki şirk haric, şirkin dışındaki günahlar evet. Allah ne yapar onları? Dilelen kimselere ya bağışlar. Şirketi. Yani tövbe etmese bile. Demek ki haricilere bu ayette bir ne var? Evet. Red var, cevap var. Aynı şekilde mutezile Fırkası grubu Allah-u karşı büyük güneşlemiş olan insanları ne olarak değerlendiriyorlar? Ne olarak değerlendiriyorlar? <gülüyor> Mutezileler, büyük güneşleyen adamı hakkında ne <gülüyor> diyorlar? Onlar e, ne diyorlar? Ne mü'mindir, ne kafirdir. Dünyada falsıktır duranlar. Onlara mü'min de diyemeyiz, onlara kafir de diyemeyiz. Ama ahirette onlar nedir? Tebeli evet. cennet denirler. Bu ayet onlara diyor nedir? Reddedilir cevapta. Çünkü Allah Teala diyor ki: "İnne Allah la yağfiru" Allah Teala bağışlamaz. "En yushrake bihi" Kendisine şirk koşulmayır. "Ve yağfiru ma done zalike limen yasha" Bunun dışındaki şeyleri de Allah Teala dilediğine ne var bağışlar. <gülüyor> Hemen de söyledik ki: Bu elif Muhammed bin Abdullah Şeyh-i İslam i̇bn görüşü bu olduğu söyleniyor bazı alimler tarafından. Bu ayetin küçük günahı da işlediğini bu ayetin küçük günahı da kapsadığını, küçük şirki pardon küçük şirki de kapsadığını, küçük şirki de ihtiva ettiğini söyleyen alimlere göre durum gerçekten çok vahim. Yani hadiste biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir cumadan diğer cumaya bir namazdan diğer bir namaza iki umre arası bunların hepsi nedir? kefaret'tir Nelere kefaret'tir Küçük günahlara kefaret'tir Küçük şirke ne değildir? kefaret, kefaret değildir. Durum o kadar tehlikeli. Yani ya Allah bir yüksük koşmayalım rahattayız. Durumumuz güvende dememek lazım. Yani bu ayet insanın kalbini titretmesi gereken korkutması gereken bir ayet olmalı. Biraz sonra riya ile ilgili duysunlar diye yapılan amellerin hakkında ayrıntılı bir zaten vereceğiz. Bunu ne yapmak gerekiyor? Dikkat etmek gerekiyor. Bu ayetin bakla olan ilişkisi ney? Yani allah Teala ne yapmıyor? Bunu affetmiyor. Affetmediği, örtmediği, gizlemediği bir günah var Allah-u Teala'nın. etmenin, sahibinin tevbe etmediği takdirde. Nedir o günah? Şirk. bu halde bu şirkten ne yapılmalı? kaçınılmalı, korkulmalı. İşte bir önceki bakta tevhidi, ha, tevhidi gerçekleştirenlerin cennete hesapsızca geleceğini söyledik. Bunda mükafatlanacaklarını söyledik. İşte tevhidi gerçek manada hakiki manada gerçekleştirenlerin bir vasfı da bir özelliği de nedir arkadaşlar? Şirkten her zaman korkmalarıdır. Onların en bariz özelliklerinden bir tanesi de budur. Bugün de görüyorsunuz Kur'an-ı Kerim'le anlamaya, sünneti anlamaya, sahabenin yolundan gitmeye gayret gösteren metodları menheci, selef-i salihinin menheci metodu olan insanların sohbetlerine baktığınız zaman, onların ilim meclislerine baktığınız zaman neyi görüyorsunuz? Sürekli şirkten insanları sakındırdıklarını görüyorsunuz. Neden? Çünkü bu, bu mesele çok önemli bir mesele. Bu mesele neyin belirtisi, neyin alameti, neyin göstergesi? Tevhidi gerçekleştirmenin bir göstergesi. Ama bazı topluluklarda görüyorsunuz ki fıkı okurlar, hadis okurlar, tefsir okurlar ve şu eleştiriyi yaptıklarını görüyorsunuz onların. Ya kardeşim, hep tevhid tevhid tevhid, hep şeyt şeyt şeyt. Nedir bu? Ne tarzı? bahsetmeyin. dediklerini alabilirsiniz, duyabilirsiniz. Herhalde <gülüyor> onun yazılarında onların bunları ifade ettiklerini okuyabilirsiniz. Yani bizlerin en önemli olarak vermemiz gereken, emniyet vermemiz gereken, bizler için önem arz eden, bir numaralı husus nedir arkadaşlar? Tevhidi gerçekleştirmek ve onun zıptı olan şeyden sakınlar korkmak. Meellif ikinci ayette İbrahim Aleyhisselam'ı getiriyor. Ki İbrahim Aleyhisselam daha önceki derslerimizde bahsettik. Allah bunun hakkında ne diyor? İmâmen. Sizler şimdi neydi? İmamdı. Sizin için bir Sizin ümmetti. Kaliten lillah. Devamlı Allah araya ibadet ediyordu. Halifti. Müşrikten, şirkten yönünü çevirmiş, uzaklaştırmış onlardan değildi. Ama ona rağmen biz bir önceki bakta tevhidi hak eden tevhidi gerçekleştirmiş olan, tevhidi tahkik etmiş olan bir insan olarak tanıttığınız İbrahim Aleyhisselam bu hafta bizim karşımıza ne olarak çıkıyor? Şirkten endişe anda, şirkten korkan, şirkten sakınan bir insan olarak karşımıza çıkıyor. O dindeki imamlığı, dindeki önderliğini, işte bu vasıflarından dolayı ne yaptı? Aldı. Seleften öyle sözler var ki diyor ki nefsimle onlardan bazıları şöyle diyor nefsimle ihlas konusunda mücadele ettiğim kadar başka bir husustan mücadele etmedim. Nefsimle ihlas konusunda mücadele ettiğim kadar başka hiçbir konuları yapmadım. Mücadele etmedim. <gülüyor> Niye bir tanesi ki 30 tane sahabeye yetiştim, idrak ettim onları yetiştim. Yani yetiştiğim sahabelerin 30 tanesi vardı ki bunların her biri diyor kendi adlarından ifaktan korkuyorlardı. Bir endişe var. Bir ne var? Korku var. İbn-i bir sözünü hatırlatmıştık daha önceki derslerde. Ne demiştik? Mü'min ihsanda bulunur. Yani amellerde bulunur. salih amellerde bulunur. Bununla birlikte işfak içindedir. Korku içindedir. Endişe içindedir değil mi? Mü'min. Münafık isaat, kötülük, seyyine gü günah masif içindedir. Ama buna rağmen kendilerine neydeyseler? Emniyette güven. güvendeyseler. Bir şey olmaz Şimdi İbrahim Aleyhisselam diyor ki وَالْزُنُنُمْ بُن۪ي وَبَن۪يَّ Ey Allah'ım, ey Rabbim, beni ve çocuklarımı, zürniyetimi ne yap? Uzak tut. Engel ol demiyor. Uzak tut. Yani i̇fade bu kadar net. Uzak tut neyden? En na'budel asnam. Putlara saleme, putlara ibadet etmekten bizlerine yap, uzak tut. Bunun sebebi ne? İbrahim Aleyhisselam'ın açıklıyor. İkrabbi innehum ne? Zira o putlar ne yaplar? Adlar ne? sapıttırdılar. Dalalete düşürdüler. Kesiran minen nas. İnsanların bir çoğunluğu haflar. Dalalete düşürdüler. Sapıklığı düşürdüler. İbrahim et-Taymi. İbrahim et-Taymi Hicri 92. yılda vefat etmiş bir zat. Diyor ki İbrahim gibi bir adamdan sonra İbrahim gibi bir kimseden sonra o bu sözü söylüyorsa eğer o bundan korkuyorsa, bu fitneye düşmekten korkuyorsa. Bu bu adamdan sonra, bu kişiden sonra artık kim güvende olabilir ki? İbrahim a.s. böyle söylüyor? İbrahim'den sonra kim artık kendini güvende hissedebilir ki? Kim hissedebilir? Munafık, bir içinde bulunan, tevhid'i bilmeyen adam hisseder. İbrahim Aleyhisselam'ın sözünü biliyor musun? Beni ve çoluğumu, çocuğumu putlara, saneme ibadet etmekten uzak, tut. Bazı rivayetlerde geliyor, aleyhissalatü vesselamın bazı dualarında geliyor, Rabbin şüpheye düşmekten ve şirke düşmekten sana sığdırın. Yine bazı rivayetlerde aleyhissalatü vesselam, bu ümmet içinde şirk, şirkin <gülüyor> karıncanın ayak izinden daha gizli. gizli olduğunu söylüyor. Ve yine gelecek bir sonraki hadiste ah, ma, sizlerin adına en endişe duyduğum en çok tedirgin olduğum konu nedir? <gülüyor> küçük şirk bakın bu sözü kime söylüyor aleyhisselatü vesselam? <gülüyor> peygamberden sonra insanların en hayırlı en bilgilisi tevhidi en iyi bilenleri, şirki en iyi bilenleri ve bu, bu ikisini tevhid oluştur ki en iyi öğrenen kimselere Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sizler hakkında ilk kitap bu söylenilen bu hadis ilk kimi kapsar? Nasıl? Aleyhisselatü, Vesselam. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah Teala bir peygamber göndermesin ve Allah Teala'nın her göndermiş olduğu peygamberin üzerine gönderilmiş olduğu topluluğa her şeyi açıklaması her hayrı, her iyiliği onlara göstermesi o peygamberin üzerine bir görevdir diyor. Ve bu peygamber diyor ki ashabına sizlerin adına en çok korktuğum, en çok tedirgin olduğum, endişe duyduğum konu, küçük şirk. Şimdi hani İbrahim Etteymi dedi ya, onun sözünü aktardık size. İbrahim'den sonra kim artık güvende olabilir ki? Şimdi biz de şunu diyebiliriz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın korktuğu, endişe duyduğu ve bu endişesini sahabeleri hakkında, ashabı hakkında söylediği küçük şirk konusunda ve küçük şirkin dışında büyük şirk konusunda kim güvende olabilir ki? Kim endişe duymaz, kim tedirgin? olmaz ki. Yani şık, sadece dinle, dudakla, ağızla vücudun ile işlenen bir şey değil. Kalp ve denabından işlenen bir husus. Kalbinden korku, tevekkül, itimat etme, tahşiyet, bir şeyler umma, rağbet, tedirgin olma. Bunların hepsi kalbin neyi? Amelleri, bunlar da Allah için yapılmalı, Allah için olmalı. Yani bu bu kadar tehlikeli ise, şirk bu kadar İbrahim aleyhisselamın korktuğu, İbrahim aleyhisselam gibi dinde bir ümmet olan zatın korktuğu bir husussa, bizim bu konuda ne olmamız lazım arkadaşlar? Yüzlerce defa dikkatli olmamız lazım. Ama bir önceki derste söylediğimiz gibi müstehap olan dinde bizim izin verilmiş olmasına rağmen birçok konudan dahi vazgeçip uzak durmamız lazım. Ki şirke giden yol ne olsun? Lazım. Kapansın. Bu böyleyken siz bir de düşünün ki kabirlerin üzerine türbe yapanları kabirlerin içinde kandiller mumlar yakanları oralara güzel güzel örtüler yakıp orada böyle ruhani bir atmosfer oluşturmaya çalışanları oralara yazılar yazıp farklı isimler koyanları. Bir de siz bunları düşünün. Şeytanın bunları nereye alıp nereye bırakıp nereye götüreceğini bir düşünün. Ondan sonra oturup Rabbinize size vermiş olduğu hidayetten dolayı ham edin, şükredin. Bu çok önemli bir husus. Adama diyorsun, İslam'da Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde kabirleri yukarıya doğru yükseltmek, üzerlerine bina mermer Türbe yapmak yasak duruyorsun. Dök ne zararı var? Yok kardeşim hani bırak, sen bu gibi hususları yasaklanmış hususları, yasaklanmamış olan, izin verilen konularda dahi ne yapmalıyız. Bazı hususlarda Peki. şirke giden gidebilecek kişiyi şirke yönlendirebilecek tehlike arz edebilecek şeylerden dahi insan caiz olmasına caiz olmasına rağmen vazgeçiyor. Sen kalkıp da nasıl dersin? Dinin hesapladığı bir hususta ne var ki bunda? Diyorsun ki aleyhisselatü vesselam kabire doğru namaz kılmayı ne yapmış? Hesaklamış. Diyor ki, la لَا تُسَلُّوا إِلَا الْقُبُورِ Kabirlere doğru namaz kılmayın. وَلَا تَجِلِّ سُوَ عَلَيْهِ Onlar üzerine oturmayın. Niye kabirlere doğru namaz kılmayı saklamış aleyhisselatü vesselam? Çünkü bu kişiyi nereye götürebilir? Kişiyi Kişi götürebilir. Yani, Velev ki insan dese ki ben Allah için iki rekat abdest namazı kılacağım. Ben ilgilendirmez karşımda kabir de olsa, türbe de olsa, ben biliyorum oradakine namaz kılmak, şirk, bırak oradakine orada yatana secde etmeyi, oradakinden böyle kalben bir şey istemek daha şirk, bunu biliyorum. Buna rağmen ben oraya doğru namaz kılacağım desen, bu nedir? Muhalefettir. Sosaktır, muhalefettir. Bu kimse veya buna benzer sözler söyleyen kimseler var, doktor bunlarla karşılaşıyoruz. Ne var kardeşim diyor, ben diyor Allah diyor şeyhime vermiş. Bir salahiyet yetki vermiş. Allah'ın izni oluyor her şey. Yani ben yetiş zaman, yardım dediğim zaman gelip Allah'ın izniyle bana yetişiyor. Bunun ne zararı var diyorlar. Ya bu şirkin ta kendisi. Bu şirkin ta kendisi. İşte İbrahim Aleyhisselam da diyor ki kütlera takmaktan beni ve zürriyetimini uzak tut. İleride hibatlarda gelecek. Sanem ve vethan. Sanem ve vethan ifadeleri var. Bizim Türkçeye genelde put olarak tercüme edilen iki ayrı kavramdır bu. Ancak bunların manaları farklıdır. Sanem sanem bir şekil üzerine bir şekle sokularak yapılan suret olabilir. Heykel olabilir, resim kafa olabilir, baş olabilir. Yani bu tarzda yapılan, ibarit edilen, teveccüh edilen, yönelilen şeylere ne diyoruz? Sanem. sanem. Ancak mesela bir mezarlık, türbe, kabir buna sanem mi diyoruz yoksa vesen mi diyoruz? Mesem. Bunun adı nedir? Vesendir. Bunun adı vesendir. Ondan dolayı bakın aleyhissalatü vesselam Allah'a dua ediyor. Bu da tevhid adına endişe duymanın bir göstergesi. Rabbimce benim kabrimi la tecal kabri ve senen yu'bed Allah'ım benim kabrimi ibadet olunan ibadet edilen bir vesene çevirme yani bir peygamberin Rabbinden istediği şu duaya bakın, tayemine bakın İbrahim aleyhisselam dedi. aleyhisselatü vesselam da karşı neydi? merhametliydi, onlara karşı rahmet duyuyor hoşgörülü kendinden sonra gelenlere de dua ederek diyor ki Allah'ım benim kabulimi ne yapma? İbadet edilecek ve fen halime <gülüyor> çevirme. Ve fil hadis, hadis-i şerifte diyor ki aleyhissalatü vesselam, اَخْوَفُ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَشْرِكُ الْأَصْرَ Sizlerin adına endişe duyduğum, korktuğum, en tehlikeli, gördüğüm husus nedir diyor sahabelerin? اَشْرِكُ <gülüyor> al asgar şusun. Vesul ile anhu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah, Allah, Allah. soruluyor. Küçükçük nedir ey Allah'ın Resulü? O da diyor ki, etfabi riyadır. Küçükçük riyadır mı? Bu da bir hadis. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bizlere sakındığımız adına, bizleri korkutmak adına bu ifadeyle açıklıyor küçük şirkiyi. Sizlerin adına en çok duyduğum, korktuğum husus en tebrikli olduğumuz riyadır. Yani küçük şirktir. O da nedir diyor? Riyadır diyor. Riya arkadaşlar büyük şirki öğrenen, tevhidi hakkıyla bilen e, insanın karşılaşmış olduğu ondan sonra yani büyük şirkten sonra karşılaşmış olduğu en büyük nedir? Tehlikedir. Şeytan, o kimseye bununla yaklaşır. Kimi zaman kişi ibadet yapma isteğinde olmaz iken kaldırıp veya nefsi, insanın kişinin nefsi onu ayağa kaldırıp bu ibadeti gösterişsini yaptırır. Veyahut da o ibadeti yapıyorken o esnada ya de bakarsın ki sen ne yapmışsın namazını güzel okumaya başlamışsın. Kıyamını uzunca yapmaya başlamışsın, ruküyü ne yapmışsın, uzatmaya başlamışsın, seycayı uzatıyorsun, ağlıyorsun. Bunlar çok tehlikeli hususlar. Yapılan ameli boşa çıkaran husus, riyah. Alimler şu şekilde açıklıyorlar, yani Riya ne zaman ameli iptal eder, boşa çıkarır. Çünkü Allah farlı biliyorsunuz, hutsal Ebu ebulureynin. Allahü Akselat Rasulullah ﷺ diyor Allah ﷺ: "Ana, ağaş şurakayı, an şirk. Ben, ortak koşulanlar, kendisle şirk koşulanlar arasında şirke muhtaç olmayan, şirkten gani olan, mustagni olan benim. En uzak olan benim. Ben amel amelen, aşrak maa'yi fihi gayri. Kim bir amel işler, kim bir iş yapar. O işte, benimle birlikte başkası ortak koşarsa. Şirk koşarsa ne yaparım diyor. Onu ve amelini ne yaparım? Bırakırım terk ederim. Yani amel ne olur? Füttar olur. Allah hala Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki, sen kendinize konuyu verin. Hmm. Allah'a talep diyor ki Muhammed Sallallahu Aleyhi Ve وَلَا قَدْ قُوْحِيَ ve وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ Sana ve senden o önce gelenlere vahiy olundu ki peygamberlere. Ne rahi oldu? Şayet şirk koşacak olursan ortak koşacak olursan şirke düşecek olursan amelin boş aldı. Yani dünyadaki cezası bu. Yaptığın amel boş. Eğer büyük, büyük şirkse hem o yaptığın amel hem de yapmış olduğun bütün amellerin sıfır. Ve <gülüyor> ne <Sıfır. gülüyor> <gülüyor> Hüsrana <gülüyor> sura nuremlerden oluşuyor. Nerede? Lâin. Ahirette. Bizası bu. <gülüyor> Dünyadaki cisası amel boş. Ahiretteki cisası hüsran. Daha bundan ne diyor adana? <gülüyor> Belen la a'bud. Liraks. Kesin nedir ibadet? Allah'a ibadet. Et. <gülüyor> ve kum min'şakir. Yani Allah Allah'a şükreden nereden oldu? Yalnız Allah'a ibadet et ve şükür Allah'a şükredenlerden çektiğindenlerden oldu. Yani şirk ameli ne var Mustafa? Şirk oşa çıkarır. Büyük şirkse yapılan şirk büyük şirkse bütün amelleri ne var? Boşacık. Küçük şirkse mesela riyaa, riyaya düştün, riyaya bulaştın, nefsin ya da şeytan seni riyaya ittirdi, diye sürekli Bununla ilgili alemlerin tafsili var, ayrıntısı var. Diyorlar ki şayet yapacağın, yaptığın, ile yaptığın riyanın bulaştığı amele başlangıcından itibaren ile başlıyorsan o amel Yani diyelim bu kadar insan geldi burada birisi kalktı birisi kalktı köşeye geçti köşeye geçti. böyle dedi ki kalkayım da iki reket namaz kılayım böyle benim göğsümden ne kadar güzel namaz kıldığı da bekarız zaten. Evli olan birisi varsa bize kızını verir mesela. Ve başka sebeplerden dolayı bu amel başından sakat olduğu için, başından rüya bulaştığı için bu amel arkadaşlar? Boştur, iptaldir. Batıldır yani. Eğer rüya kişinin ibadetine eğer rüya kişinin ibadetine Başlangıçta değil de sonradan bulaşıyorsa burada namaz kılıyor. yasının son sünnetini kılıyor. Baktı ki içeri giren birkaç kişi var. Dedi ya ben dedi şu kıyamımı biraz uzun tutayım. İlla Tane okuyacaktı. Dedi ammeyi okuyalım. Biraz daha <gülüyor> duralım. Rukyu da bir Rabbiyar Hazreti de üç kere demedi de çoğalttı da çoğalttı. Farklı varit olan zikirleri söyledi. Bu adamın diyorlar ki, başlangıç itibariyle ameli, evet. Ancak, sonra da yaptığı ziyadeler, <gülüyor> nedir? <gülüyor> Batıldır. Şeyh Sâlel-i diyor ki, Şeyh sâlel bütün bir ibadetse eğer bu yaptığı, namaz gibi bir ibadetse, yani eğer sonu batılsa, başına da batıl yapabilecek, yapacak, birbirine bağlı olan ibadet türlerinden bir ibadetse, bu ibadet de Gider. Ama zikirse mesela, zikrin başıyla sonu birbirine bağlı şey. değil. Yani bir insan oturmuş <gülüyor> la ilahe illallah vahdehu la şerike la lehu'l mulku ula elhamdülü ve ala kul şeyin kadir. Zikir çekiyor. Bir vakit içeri girdi. Başladı bu sefer. Subhanallah elhamdülü la ilahe illallah vallahu akbar. Subbuhun kuddusun rabbul melâhü kutu ahur. Böyle zikirle söyleme başladı. Bu bütün zikrin iptal olduğunu göstermez diyor şey. Sadece o zikirler nedir? <gülüyor> Basıldır. Yani Şeyh Sâle namazı ayrı tutuyor. Namaz gibi ibadetler. Yani ne diyor? Riya bulaştıysa ona bir bir köşesine, bir kıyısına, bir kenarına, ucundan bulaştıysa namaz bütün bir ibadet olduğu için hepsi. yani bir kısmı batılı olup diğer bir kısmı sahih olabilecek bir ibadet değildir. Ondan dolayı hepsi batılı. batıldır Başka diyor. Var. Bazı alimler bu şekilde söylüyor. İdn-i el-Hambeli'nin de bu şekilde e, İnnemel a'malu bin niyat adlı hadisini Cami'el ulamun -ul hikam kitabında şerh ederken e, naklettiği varit. Yani bunu söyleyen alimler de elbette var. Ondan dolayı küçük şirkten yani riyadan da büyük şirkten korkulduğu gibi ne yapılmalı? Korkulmadı. Tehlikeli. Amelini boşa çıkaracak. Amelini boşa çıkaracak. Bu Ali İbn Mesud radıyallahu anh İbn Mesud radıyallahu anh rivayet olduğuna göre Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal, Men mâte ve huve yeddu'u min dûnillâhi niddan. Kim? Allah'la birlikte ona eş tutarak, o tutmuş olduğu eşe dua ederek ölürse, o şekilde hayattan ayrılırsa, dakalen nar ne yapar diyor? Ateşe girer. Cehenneme girer. E bununla ilgili zaten Kur'an-ı Kerim'de de biliyorsunuz ayetler diyor. İnnehu men yushrik billah Kim Allah Teala'ya yana şirk koşarsa o ayetteki şeklin manası ne Mustafa? Hangi şek? Yüşük. İmamın yüşük. Billa. Niye yüşük? <gülüyor> kim Allah ortak koşarsa, ne olur onun cezası? Fakat harlam Allah oley cennet. Allah ona cennetini kabar. Haram, haram, haram. haram eder. İşte bu ayette. Şimdi okumuş olduğumuz ayette. Kim Allah ortak koşarsa Allah onu cenneti ona haram eder. Ayeti Nin? Allah ona cenneti haram eder kısmı bir önceki şirkin hangi şirk olduğunu gösteriyor? Büyük şirk. Şir. Çünkü küçük şirk insana cenneti ebedi yapmaz? Haram. Kılmaz diyor alimler. Anladık mı? İnnehu men yushrik billah fakat harramallahu aleyhi'l cennet Allah ona cenneti ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Onun sığına varacağı yer? Ateştir. وَمَعَلِ الظَّالِم۪ينَ min أَنْصَارِ Zalimleri için bir yardımcı yok. Bu babın başındaki ayet اِنَّ اللّٰهَ عَلَى يَخْفِرُ اَنْ يُشْرَكَبِهِ Allah kendisine ortak koşulmayı affetmez ayetindeki şirkten maksatlıdır Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> Büyük şirk. Bazı alimler de demiştir ki <gülüyor> küçük şirk de ne e, Bu ayetin içine yani. girer. O iki ayet farklı ayetler. <gülüyor> Onun farkına varıyorsunuz değil mi? <gülüyor> Bir ayette inna Allah la yağfiru an yuşrike bihi. İhlas Suresi'nde birisi de Maide Suresi'nde. İkinci ayet icma ile innehu men yuşrik billah faqad harrama aleyhi Allah aleyhi'l Kim Allah'a ortak koşarsa Allah ona cenneti haram. Kılar. kılar. Bu ayet al alimlerin icmasıyla hangi şirkle alakalı? Büyük şirkle, Büyük şirkle alakalı. Ama diğer ayet küçüğü de kapsıyor kapsen çök de kapsadığını söyleyen alimler var. var. Kimdir bunlardan bazıları? Muhammed bin Abdülvahhab, Ahmed bin Abdülvahhab, İbnü'l-Kayyim. Tamam? İki ayet arasındaki farkı anladık mı arkadaşlar? Diğer ayeti geçiyoruz. Veli Müslim, Müslim'in rivayetinde Amca Ali radıyallahu anh, "En-nebevi sallallahu aleyhi ve sellem قال, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurdu ki Men Allah la cennet. Kim Allah Teala'ya ortak koşmadan karşılaşırsa kim Allah Teala'ya ortak koşmadan eee verirse dakhalen cennet. Cennete şey şey. girer. <gülüyor> Ve men kim ona ortak koşarak şirk koşarak ne yaparsa <gülüyor> Koş karşılaşırsa onunuzdan çıkarsa dakhalen ne yapmıştır? ateşe, cehenneme girmiştir. Bu hadis ve bundan önceki hadis bu babta zikredilen ayetlerin hepsi gördüğünüz gibi babın başlığı olan şirkten elçe duyma babı şirkten korkma babı ile ne kadar nedir? İlgilidir. Ona ne kadar uyum içindedir. Bizlerin çıkarması gereken ders bu ayetlerde de şerhinde, ayetlerin tefsirinde hadislerin şerhinde söylediğimiz üzere şirkten ne yapmalıyız arkadaşlar? Korkmalıyız. Endişe kendimizi güvende hissetmemeliyiz. Bu münafıkların alametidir. İnsanın kendini bu manada ne yapması? Güvende Güvence hissetmesi. Evet şimdi meseleleri okuyalım. Tekay. Şirkten hep korkmak gerekir. Evet. Şirk, diyor ki şirkten hep korkmak gerekir. ya şirk'tendir. Açık bir şekilde açıkla, ifade ediyor. Riya Şiktendir Aleyhisselatü vesselam'ın ifadesiyle. Nastır. Evet. Riyanın küçük şeyk olduğu. Ve riya şeyktendir ve riyalidir. Şik, küçük şeyktendir. Riya salih kimseler hakkında çekinilen şeylerin en korkuncudur. Ha, Niye? Salih, salih kim biliyoruz. çünkü bu bu hadis kimlere söylendi? Sa Sa sahabelere Sa söylendi. Yani Aleyhisselatü vesselam sahabelere ve ondan sonra gelen insanlara. İlk muhatap olanlar sahabeler olduğu için Aleyhisselatü vesselam onlar hakkında ne yapıyor? endişe duyuyor. Hangi konudan? Yardım. Ya, evet. Cennet ve cehennemin elde etme yönüyle yakın oluşu. Evet. Cennet ve cehennem çok yakın insana. Cennet o kadar çok yakın. Cehennem de o kadar çok yakın. Tevhide ve neye bağlı şirken var Cennet ve cehennemin bu yönüyle yakınlıklarının aynı hadisin içinde birlikte ifade edilişi. Evet. Müslim'i divertikmiş oldu. Cabir'den divertikmiş oldu. Hades'te. Allah'a ona ortak koşu, koştuğu halde kavuşan kimsenin insanların en en çok ibadet edeni de olsa cehenneme gireceğim. Evet. Yani insan istediği kadar dedik ya ibadet etsin. Eğer büyük şirket işliyorsa onun o ameli ve onun dışında işlemiş olduğu bütün amelleri boşa çıkmıştır. Bu yani bunu söylemek belki bir insana ağır gelebiliyor değil mi? Ama Allah Teala bunu peygamberine söylemiş arkadaşlar. Ne diyor? لَاِنْ اَشْرَقْتَ لَا يَحْبَةً لَا Şayet ortak koşarsan amelin Olursun, boşa çıkar. Yani bir insanı şu ölüden ve yardım istersen senin bütün amellerin boşa çıkar. Ya bir insanın kabirden, ölüden, şeyhinden yardım isterse, yetiştirse bütün amelleri boşa çıkar. Ne diyor? Ya bu kadar da konuşmayın kardeşim. Bu adamın zikri var, namazı var, orucu var, hacca gitmiş. Ya bırakın bu Müslümanlarla uğraşmayı. Girin Kimlerle uğraşın, Amerika'yla uğraşın, İsrail'le uğraşın diyen insanlar var değil mi? Ama yani bu çözülmeden, şirk tedavi edilmeden Allah'ın nasrı, yardımın olmaz, gelmez. Evet. Ve en önemlisi Kur'an'ı geç, geçen duasında İbrahim Aleyhisselam'ın kendisi ve yolları için putları ibadetten muhafaza edilmelerini dilemesidir. Evet, İbrahim Aleyhisselam'ın du duada bunu ifade etmiştir. Evet. İbrahim Aleyhisselam'ın bu duasındaki Rabbi İnne, inne hunne edlelle kesiran inennas Rabbim çünkü onlar insanların çoğunu saptırdılar. İfadesiyle çoğunluğun düştüğü durumu göz önünde bulundurması. Evet. Kim ibadette Allah'tan başka ona denk, ona denk yaptığı bir başkasını dua ile çağırıp durduğu halde ölürse cehenneme girer. Hadisi içer, içerisinde Buharen'in de dediği gibi, La ilahe illallah'ın tefsiri göze çarpmaktadır. Evet, bunların hepsinde ne var? La ilahe illallah'ın tefsiri var. Evet. Şirkten <gülüyor> başkasını, günahları, gelediği kimse için bağışlar ayeti ve Allah'a hiçbir şeyi ortak, hiçbir şeyi ona ortak koşmaksızın kavuşan kimse, cennete girer hadisiyle, şirkten uzak olan kimsenin üstünlüğünün ortaya konuşuyor. Evet ya yani şirkten uzak durmanın tevhidi bilmenin üstünlüğü, fazileti, bir güzelliği, en önemli güzelliği güzelliği de nedir? İnsanın hadislerde de o ifade edildiği gibi cennete yapması, girmesi, allah Teala'nın rızasını kazanması, allah Teala'nın kendisinden hoşnut olması. İnşallah dersimizin başında da sohbetimizin başında da ifade ettiğimiz gibi bu bap, bundan önceki bapta zikredilen meselelerin, hususların yani tevhidi gerçekleştirmenin eşikten korkmanın ne manaya geldiğini, nelerden korkmamız gerektiğini, tevhidi ne yaparsak gerçekleştiririz, ne yapmazsak tevhidimizi gerçekleştirmez oluşumuzu ifade eden meselelerin bundan sonra gelen maplarda ne yapacağız? Açıklayacağız. Artık böyle bundan sonra bize ne yapacak? ve ayrıntıyla zikredecek. İnşallah bundan sonraki haftada, önümüzdeki haftada hazırlanıp gelin yani öyle derse e, konuk misafir olarak değil de burada işlemler alınan faydeleri, ayetleri ezberleyerek hazır bulun. Yani bu önemli ilimdir. İlimle birlikte amele yansıyacak olan ve amellerin en şereflisi olan tevhid konusunda yani e, amele direkt irtibatlı amelin sıhhati ve mutluğunu batıl olmasıyla ilgili bir hususla bağlantılı ilgili olduğu için ne yapılmalı? O ayrıtten öğrenilmeli. Subhanak Allahu Aleyhi Vahdik.